Çekişmelerde, bu çekişmelerde, bu çekişmelerin birbiri şiddetle çekmekte sorunları lazımdır. Allah Aleyhi ve celle, daha bir sonraki ayette demiştik, Hüküm noktasında Allah ve Rabbinin hükmüne değil de onların dışında hüküm veren kanunlara başvuran insanların tağutu inkar etmekle emrolundukları halde tağuta muhakeme olan insanlar olduğunu ve bunların imanlarının zandan ibaret olduğundan Nisa 60. ayette Allah Azze ve Celle bahsediyordu. Demişti ki bu iki ayetin mecmuasından 59 ve 60'dan şu sonuca ulaşıyoruz. Yeryüzünde yatama yani teşri kanun yapma yetkisi sadece Allah Azze ve Celle'ye aittir. Sadece Allah Azze ve Celle'ye aittir. İtaat edilmesi gereken merci, kendisine başvurulması gereken merci de sadece ve sadece Allah ve Rasulüdür. Bu da nedir? Allah'a ve ahiret gününe imanın bir göstergesidir. Kişi eğer bir çekişmede Allah'a ve Resulüne başvurmuyorsa veya kanun yapma yetkisini Allah ve Resulünden başkasına veriyorsa eğer demiştik, bu insan iman ettim dese de bunun imanı nedir? Bunun imanı zandan ibarettir. Çünkü Allah Azze ve ne diyordu? Sana ve senden önce indirilene iman ettiklerini zan edenleri gördün mü? Yani bir grup insan var Bunlar iman ettiklerini zannediyorlar. Aslında bunlara sorsan bunlara göre bunlar iman etmişler. Fakat Allah azze ve celle bunların imanını zan diye isimlendiriyor. Yani onlar iman ettiklerini zan ederler diyor. Peki bu adamların imanını zan haline getiren şey nedir? Bunlar aralarında çıkan çekişmelerde Allah ve Resulüne değil de kime başvurmuşlar? Kâbirin eşefe yani tahtutun mahkemesine başvurmuşlar. Aynı şekilde demişiz bugün aralarında çıkan çekişmeleri, şeriatın kanunlarına göre değil de, TC'nin mahkemeleriyle çözümlemeye çalışan insanlar, ne kadar iman ettik deseler de, Allah Azze ve Celle'nin Nisa 60'ta belirttiği gibi, bu insanların imanı zandan ibarettir. Bu insanlar hiçbir şekilde ne yapmamışlardır? İman etmemişlerdir. Şimdi bu genel olarak Allah ve Resulüne itaat noktasında, hükümde onları merci tanıma noktasında. Nisa 65'te ise, Allah Azze ve Celle Peygamber'e itaatın ne demek olduğunu taksiratıyla getiriyor. Şimdi dedik ya Allah ve Resulü. Şimdi Allah'a itaat etme noktasında nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasaklarına kişinin itaat etmesi arasında çıkan çekişmelerde Kur'an'a ne yapmasıdır? Kur'an'a başvurmasıdır. Peki Rasule itaat ne demektir? Veyahut da hüküm noktasında Rasulü birlemek, Rasulü belirlemek Allah Azze ve Celle ile beraber Rasule de itaat etmek ne demektir? Bu hafta ezberlediğimiz ayet de özel olarak Resul'e itaata anlatıyor. Allah Azze ve Celle diyor ki فَلَا وَرَبِّكَ لَا Senin Rabbine amd olsun ki ey Muhammed onlar iman etmiş olmazlar. Şimdi bakın burada Allah Azze ve Celle öyle bir şeye yemin ediyor ki hem yemin eden çok büyük bir zat hem yemin eden şey çok büyük şey. Yani yemin eden kim? Allah Azze ve Celle. Sıradan biri yemin etmiyor. Yemin ettiği şey ne? dava, ağaca, taşa, geceye, gündüze yemin etmiyor. Kendi nesline yemin ediyor Allah Azze ve Celle. Bu da ne içindir? Olayın azazi, olayın büyüklüğünü, olayın önemini bize göstermek içindir. Nereden kaynaklanıyor bu? Hem yemin eden çok büyük, hem de üzerine yemin ettiği şey çok büyük. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ Senin Rabbine and ki, ey Muhammed onlar iman etmiş olmazlar. Yani insan bir durumda <gülüyor> ayetin peşine gelecek o durumda ise hiçbir zaman ne kadar iman ettiğini izdia de o insan iman etmiş olamaz. O da nedir? Aralarında çıkan çekişmelerde seni hakem tayin etmedikleri müddetçe şey Muhammed Rabbine an olsun ki onlar ne yapmazlar? Onlar iman etmezler. Aramızda herhangi bir mesele olduğu zaman veya anlaşmazlığa düştüğümüz zaman aramızda hakem tayin etmek zorunda olduğumuz kimdir? Allah ve Resulüdür, kitap ve sünnettir. Eğer bunu yapmadığımız takdirde şakıtları hakem tayin edersek, alimlerin görüşünü hakem tayin edersek veyahut da tabii alimlerin görüşünü derken peygamberin hükmünü bildiren alimleri kastetmiyorum. Yani peygamberin hükmüne muhalif hüküm veren alimleri aramıza hakem tayin edersek veya onların görüşlerini Resulullah'ın görüşünün önüne geçirirsek Veyahut da onlar bir şey, Resulullah bir şey söylediği halde onlar daha iyi biliyorlar bizim zamanımızı dersek Rabbine hamd olsun ki onlar iman etmezler diyor Allah Azze ve Celle. Tamam, diyelim bir grup insan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hakem tayin etti. Yani aralarında bir çekişme çıktı. Peygamberimizi hakem tayin ettiler. Peygamberimizin hükmü de o vakada ortaya çıktı. İman etmiş mi olacaklar bu insanlar? İman etmiş olmayacaklar. Allah Azze ve Celle diyor ki ve aynı zamanda senin verdiğin hükme içlerinde zerre kadar bir sıkıntı duymayacaklar diyor. Yani peygamberimiz bir hüküm verdi diyelim bu bizim nefsimize ağır geliyor veya dünyalıktan bir şeyleri feda etmemizi gerektiriyor. Bundan dolayı eğer insan içinde zerre kadar bir sıkıntı duyarsa peygamberimizin verdiği emre bu insan nedir? Bu Rabbine and olsun ki iman etmemiş olan insandır. Demek ki birinci şık nedir? Peygamberimizi hakem tayin etmektir. Onun görüşünün hiçbir görüşü geçirmemektir. Onun söylediğini nefsimize ağır gelse de ne yapmaktır? Kabul etmektir. İkinci şık nedir? Hiçbir sıkıntı duymadan Peygamber aleyhissalatü vesselama ne yapmaktır? Bu görüşünü kabul etmektir. Yani eğer insan içinde sıkıntı yaşıyorsa, ya keşke bu da böyle olmasaydı diyorsa, bu insan gene ne yapamaz? İman etmiş olamaz. Hadi diyelim adam peygamberimizi hakem tayin etti. Hadi diyelim adam peygamberimizin vermiş olduğu emre hiçbir sıkıntı duymadan adam tamam dedi doğrudur dedi. Bu adam iman etmiş olabiliyor mu? Teslim olmadığı müddetçe, bu adam gene iman eder. Tam bir teslimiyetle ne olması lazımdır? Tam bir teslimiyetle teslim olması lazımdır. Mesela diyelim ki biz, bir olay var orayın içeri bir meseleden konuşuyoruz Peygamber Aleyhisselamın veya Allah Azze ve Celle'nin olay hakkındaki hükmünü belirtti. Yani kitabını vahiy belirttik. Vahiy bizden şunu şöyle yapmamızı istediyordu, istiyor dedik. Adam dedi ki tamam. Sizin söylediğiniz doğrudur. Yani ben hiçbir sıkıntı da duymuyorum. Allah yaratıcı böyle diyor da böyledir. Ama biz bunu yapamayız dedi mesela. Bela bu zaman bunun zamanı değil de dedi mesela. Yani teslim olamadı bu hükme, boyun eğemedi bu hükme, pratiğe geçiremedi ise adam bu hükmü yine ne olur? Senin Rabbine and olsun ki onlar iman etmiş olmazlar. O zaman Allah ve Resulüne itaat, Allah ve Resulünü hükümde dinlemek ve belirlemek, merci olarak kabul etmek, bu sadece teorili olan veyahut da ağızda kabul edilen veya da etmizel hamd illa müslümanız demekle biten bir mesele değildir. Aynı zamanda ne lazımdır? Bunun için pratik lazımdır. Kişinin bunu kendi pratik hayatına ne yapması lazımdır? Kişinin bunu kendi pratik hayatına dökmesi lazımdır. Kabul eder, Sıkıntı duymayacak ve aynı zamanda ne yapacaktır? Tam bir teslimiyetle teslim olacaktır. Yoksa eğer adam iman ettim derse, sıkıntı duymamak ve Resulü hakem tayin etmek işin ne boyutudur? İman boyutudur. Teslim olmak için ne boyutudur? Teslim olmak için işin amel boyutudur. Öyle değil mi? Şimdi ne demiştik? Amelsiz bir iman İmansız bir amel ne olamaz? Kesinlikle olamaz. Bunun delili neydi? En büyük delili neydi bunun? Amel imanı olamayız. Amelsiz bir iman olmayacağına dair. <gülüyor> ne demek, nuklu <gülüyor> seri ne? Nuklu seri diyor ki, itaat edip de... Söyle, salat et. Sana itaat edip de sonra işlerine bir durum çevirip bunlar. Böyle değil. Ayetin tamamını söyleyelim ne demek onlardan bir grup Allah'a ve Peygamber'e iman ve itaat ettik fakat onlardan bir grup onlardan sonra bir sebebi onlardan bir grup Allah'a ve Resulüne iman ettik ve itaat ettik derler bak iman ayrı bir şey öyle değil mi İtaat etmeyi de Allah ne yapıyor? Ayrıca hükrediyor. İtaat çünkü imanın en büyük parçası. Öyle değil mi? İtaat olmazsa iman teoriden ibaret kalır. İslam değil de kesinlikle tek başına bir teoriyi kabul etmez. Teoriyle pratik ne olacak? İkisi beraber birleşecek. İnsan da içinde huzur duyacak. Teslimiyetle içinde sıkıntı duymadan teslim olacak ki buna biz ne diyebilelim? Mümin diyebilelim biz bu adama. İman ettik ve itaat ettiklerler. Sonra onlardan bir grup ne yaparlar? İtaatten yüz çevirirler. İşte onlar müminler değillerdir. Demek ki bir insanın Allah'a iman etmesi yahut da Resulüne iman etmesi yani onu hakem tayin edip onun hükümlerine içinden sıkıntı duymaması tek başına kişinin mümin olmasına ne yapmıyor? Tek başına kişinin mümin olmasına yetmiyor. Bunun yanında ne lazımdır? Bunun yanında bir de teslim olması, itaat etmesi, amel yapması, bunu pratikte etmesi nedir? Şarttır. Eğer bunlar olmazsa ne olur? Fela ve bir kela hükmünün. Senin Rabbine ant olsun ki onlar iman etmiş olmazlar. Bu mesele aslında belki de en çok bizim sıkıntılarımızdandır. Yani çünkü biz Allah ve Rasulünün hükmünü her meselede kabul ettiğimizi iddia ediyoruz. Allah ve Rasulünün hükmüne hiçbir sıkıntı duymadan e, tabi olduğumuzu da kabul ediyoruz. Ki öyledir de. Çünkü bütün yeryüzünün muhalefetindeyiz göze almak kaydıyla Allah ve Rasul'ün hükümlerini ne yapıyoruz? Kabul ediyoruz. Rabbimize hamd olsun. Bu Rabbimizin bize bir lütfudur. Fakat teslim olma noktasında, bunları amele etme noktasında, imanı yaşama noktasında, isla, imanı ve İslam'ı canlandırma noktasında birçoğumuz ne yaşıyoruz? Birçoğumuz problem yaşıyoruz. Nasıl ki bunu kabul etmek, ikrar etmek, buna mukalip olanları inkar etmek, imanın bir gereği ise, kişiye mümin denmesi için şartsa, Aynı zamanda bunların uygulamaya geçmesi, bunların İslam olabilmesi, iman olabilmesi için bir de ne lazımdır? Bunlara amel lazımdır. Yoksa ne olmaz? Yoksa insana diğer insanlardan farkı olmaz. Tek farkı ne olur? Tek farkı ben iman ediyorum demek olur. Ben iman ediyorum veya bunlar doğrudur veya bunlar haktır demek de tek başına kişiyi ne yapmaz? Tek başına kişiyi Müslüman yapmaz. Ve aynı zamanda burada ikinci bir nokta Allah hükümlerini Sadece bir bölümünü kabul etmek veya bir bölümünü sıratıya dökmek de yetmez. Ne yapmak lazım? Dini bir bütün olarak. Allah ve emirlerini bir bütün olarak. Ayrıl yapmadan, zor, kolay o da yetiştiğimiz ortamda şartlara uygun, uygun olmayan diye değil de bir bütün olarak Allah ve hükümlerini kabul etmek. Bir bütün olarak Allah ve hükümlerini uygulamaya geçirmek. Eğer böyle olursa bu zaman ne olur? Bu insan mümin olur. Böyle olmazsa Artık yaptığı muhalefete göre ya kamil bir mümin olmak veya sanı olur veya hiç mümin olmaz. Öyle değil mi? Ya kamil bir mümin olmak veya lütfen hiçbir şekilde ne olmaz mümin olmaz. O zaman iki haftanın ayetlerini bir araya topladığımız zaman kim bir özetleme yapabilir? Maddeler halinde ama yani böyle yazılı dilinde kim bir özetleme yapabilir? mi yapacağız. Kim yapacak? Diğer hafta değil ki, ondan önce haftanın ayetini unuturlar. Geçen haftaki. Geçen hafta değil, 10'dan önceki. Geçen haftayla bu haftayı soruyorum. Rabbimiz geçen haftaki ayette Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin, ben onlardan emir sahiplerine itaat edin diyor. Şimdi kişinin ilk başta Allah'a itaat etmesi lazım, Resul'e itaat etmesi lazım. Bu noktada aralarına e, Resul'e itaat edin ve aranızdan henüz sahiplerine itaat Aranızda herhangi bir çekişme düşünürseniz onu Allah'a ve Resul'üne götürün diyor. Bu sonuç bakımından en hayırlısı ve takla en güzel olanıdır. İşte burada senin bu anda yaptığın özeti mi yapayım? Yok şimdi e, maddi ne yani ne anlamamız lazım? Mesela biz dedik ki geçen hafta konumuzun ne başlığı neydi? Bak Kur'an-ı Kerim'de hüküm ve Kur'an-ı Kerim'de Hakimiyet ve bir şey daha vardı. İtaat edilmesi gereken mercil. Öyle değil mi? Şimdi ilk başta birine itaat edeceğiz ya. İtaat etmemiz için kim hüküm belirleyecekse ona itaat edeceğiz. Öyle değil mi? Dedik Kur'an dinde, İslam dininde hüküm kime aittir? Allah'a, Resulüne ve Allah ve Resulün hükümlerini uygulayan emir sahiplerine. Öyle değil mi? Emir sahipleri tek başına ne olmazlar? Tek başlarına itaat edilmez. Veya Allah arasında ve Resulü'ne mukalefet onların hükümleri kabul edilmez. Aslında her sinnenin önlüsü <gülüyor> hüküm yalnızca ve yalnızca Allah'ındır. Yani inir hukmu mu lillah. Hüküm sadece Allah'ındır. Ve <gülüyor> la yüşliku fi hukmi yahada. Allah hükmünde hiç ne yapmaz? Allah hükmünde hiç kendine ortak koşmaz. Neden bize biz yapıyoruz? Çünkü Resul Allah'ın hükmünden başka bir hüküm bildirme. Resulün bildirdiği Allah'ın bildirdiğinin ta kendisidir. Resulün konuştuğu, Resulün yaşadığı vahiyden başka bir şey değildir. Gene otomatikten Resul, Allah ve Resulü dediğimizde iş nereye dönüyor? İş gene Allah Azze ve ne dönmüş oluyor. Hüküm sadece kime aittir? Allah'a ve o hükümleri bize bildiren Resulüne aittir. Yoksa asıl itibariyle hüküm ve teşrih sadece ve sadece Allah'a aittir. Bize emir sahipleri, bizi yöneten insanlara aittir ama ne şartla? Allah ve Resulünün hükmünü uygulamak şartıyla. Yoksa kendi kafalarından bir hüküm çıkarırlarsa bunlar kendilerini Allah'a ortak ad dolayı müşrik olurlar. Demek bu da fıkhi bir mesele değildir. Veyahut da kabul edenler kabul etmeyenin işte ihtilap çeşitlerindendir bir şey olmaz denilebilecek bir mesele değildir. İman ve küfür meselelerindendir. Çünkü Allah Azze ve Celle diyor ki eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız çekiştiğiniz meselelerde işi ve Allah'a ve ne yapınız? Resulüne götürürüz. Yani bu meseleyi kabul etmek, bu meseleyi kabul etmemek ne değildir? Kişinin kendi elinde olan veya zamana ve mekana göre değişen bir mesele değildir. Mesele iman ve şükür meselesidir. Her çağda, her zamanda bu böyledir. Hüküm Allah ve Rasulüne nedir? Hüküm Allah ve aittir. Bir insan eğer bunu patilere veriyorsa, bir insan bunu parlamentoya veriyorsa, bir insan bunu kavya veriyorsa, bir insan bunu alimlerine veriyorsa, bu insan ne olamaz? Bu insan hükmü olamaz. Hem ne kadar iman ettiğini iddia etse de bunun imanı nedir? Bunun imanı zandan ibarettir. Zandan öteye hiçbir şekilde ne yapmaz? Zandan öteye hiçbir şekilde geçmez. Şimdi Allah ve Resulü dediğimiz zaman Allah'ın hükmü verilir zaten. Bu konu da kimsenin pek sıkıntısı yok. Bu haftaki ezberlediğimiz ayetler Resulün hükmünden bahsediyor. Yani Resulün hükmündeki tafsilattan bahsediyor. Resulü hakem tayin etmek, Resulün verdiği hükme bir sıkıntı duymamak, ve tam bir teslimiyetle teslim olmak da nedir? Yine imali bir meseledir. Yani sünnete tabi olmak veya olmamak zamana ve mekana göre, şüphelere göre değişen bir mesele değildir. Herkes sünnete tabi olmak zorundadır. Çünkü Peygamberimiz Rabbinden aldığını bize bildirmiştir. Ya Kur'an olarak bildirmiştir veya da sünnet olarak bildirmiştir. Fakat ikisinin eşit nedir? İkisinin eşit de vahiydir. Allah'ın ve Rasulünün sözü vahiden başka bir şey değildir. وَمَا يَنْتِقُ عَمِ الْهَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا Muhammed'in konuştuğu heva ve heves değildir. Onun konuştuğu sadece vahiden ibarettir diyor Allah Azze ve Celle. Ondan dolayı nasıl ki hüküm ve hakimiyet meselesinde Allah'ı birlemek, Allah'ın hükümlerine başvurmak, Rasulün hükümlerine başvurmak, iman ve küfür meselesine dahilse, ihtilaf hiçbir şekilde kabul edilmezse bu meselede, aynı şekilde Rasulün sünnetine başvurmak da böyledir. Rasulün sünnetini ne yapmak? Rasulün sünnetini kabul etmek de böyledir. Çünkü nasıl orada Allah iman edemeyeceklerini veya imanlarının zandan ibaret olduğunu bildiriyorsa Resul'de de aynısını yapıyor. Hem de daha teypçikli bir şekilde yapıyor. Yemin ederekten ne yapıyor? Yemin ederekten bunu yapıyor ve Rabbine ki onlar iman etmiş olmazlar. Seni hakem tayin edip sıkıntı duymadan senin emirlerine tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça diyor. Mesele anlaşıldı inşallah. Anlamayan var mı? Soru sormak isteyen var mı? Yok. İyiyim. Bismillah. Bismillah, selam, geldik. oturur mu? Yirmi dokuz mu? Yüzük. Okuyalım. <gülüyor> Kim okuyacak? Sen mi okuyun Muhammed abi sen okuyun. Allah Allah bugünkülerin okumasıyla oku Muhammed. Abdullah bin Mesud radiyallahu anh iman edip de imanlarına zulüm bulaştırmayanlar. ayeti indiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı hangimiz zulüm yapmaz ki dediler. Bunun üzerine Allah, Allah'a ortak koşmak gerçekten büyük bir zulümdür. Haksızlıktır ayetini indirdi demiştir. Şimdi bu ayet kelimeler bir ayet kelime iniyor En'am suresinde Allah azze ve Celle diyor ki elledine amenum velemi elbetu imana hum bi zulmin ula ikelehum almenu O iman edip de imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya diyor. İşte onlar için bir emniyet vardır ve onlar doğru yolu bulanlardır diyor. Demek ki emniyette olacak Rabbinin azabından kendini güvende hissedecek insan ve doğru yolu bulan insan kimdir? İman ettikten sonra imanına zulüm bulaştırmayandır. Şimdi bu ayet-i kerime indiği zaman hava çok ağır geliyor bu ayet-i kerime. Hangimiz imanına zulüm bulaştırmadı ki diyorlar. Şimdi zulüm kelimesi daha önce demiştik. Hatırlıyorsanız, Arap lugatında zulüm hem günah için kullanılır. Pardon Arap lugatında demeyelim de. Kur'an-ı Kerim'de zulüm hem normal günahlar için kullanılır, hem de ne için kullanılır? Şirk için kullanılır. Öyle mi? Böyle olursa adaya da bu çok ağır geliyor. Yani o zaman biz doğru yolu bulmadık mı diyorlar. Hepimiz yalan konuşuyoruz. Hepimiz yalan konuşuyoruz. Hepimiz gıybet yapıyoruz. Hepimiz yanlış işler yapıyoruz. O zaman biz Rabbinin azabından güven içerisinde olan ve doğru yolu bulan insanlardan değil mi? İmanımıza zünüm karıştı diye peygamberimiz aleyhisselam da Lokman Suresi'ndeki ayeti okuyor. Yani diyor ki, burada kast edilen sizler değilsiniz. Burada kast edilenler kimlerdir? Burada kastedilenler inne zulme le şirk ki şirk büyük bir durumdur. Yani iman edip de imanlarına şirk karıştırmayanlar. işte onlara bir emniyet vardır ve onlar nedir ne de doğru yolu bulan insanlardırlar. Şimdi bu ayet kelimesinde <gülüyor> birinci nokta şey yapacak olursa şirk nedir? Şirkin ne olduğunu kim söyleyecek bile? Allah'ın zatına ve sıfatlarına eş. Bu kelam ehlinin şey, kelam ehlinin tamam. Şik nerede? Çok kolay oldu mu? Allah her şey. Bu bir çeşit Ya Allah yani uluhiyet Allah'a uluhiyetinde, rububiyetinde isim ve sıfatında ne yapmaktır? Eş, eş koşmaz tevfik kaç kısımdan oluşur demiştik? <gülüyor> tevfik üç kısımdan oluşur. Birinci kısım nedir? Birinci kısım rugubiyet. İkinci kısım uluhiyet. Üçüncü kısım isim ve sıfatlardır. Aynı şekilde şirk de böyledir. Birinci kısım Allah'a uluhiyetinde şirk koşmak. Peki Allah'a ne şirk koşmak nedir? Allah'a yapılan ibadetler Allah'a yapılan ibadetleri Allah'tan başkasına yapmak Allah Azze ve Celle yapmaktır? Uluhiyette şirk koşmaktır. Allah'a yapılması gereken ibadetleri Allah'tan başkasına yapmak. Nereden çıkardık bunu? Çünkü uluhiyet tevkidi ne demekti? Allah Azze ve Celle ibadette birlemek demek demekti. Öyle değil mi? Şimdi ibadet nedir o zaman? Yani bir insan neyi Allah'tan başkasına yaparsa uluhiyette Allah'a şirk koşmuş olur? Başka? <gülüyor> ibadet, Allah'ın sevip oldu ve sadece Allah'a sevip razı İbadet nedir? Allah Azze ve Celle'nin sevip ve razı olduğu. Ve sadece Allah'a yapılması gereken fiiller ibadettir. Öyle değil mi? Bunun açıklamasını da yapmıştık. Hatırlıyor musun bu sözün açıklamasını? Allah Azze ve Celle'nin sevip razı olduğu ve sadece Allah'a yapılması gereken iyi şeylere ibadet diyoruz. Kişi işte bunları Allah'tan başkasına yaparsa bu insan ulûhiyet noktasında Allah'a şirk koşmuş ve imanına zulüm bulaştırmış olur. Peki ibadeti şöyle biraz güncelleştirelim. Mesela gene de ibadet dediğimiz zaman demiştik. insanların aklına ne geliyor? Namaz, oruç, zekat öyle değil mi? İnsanların aklına bu geliyor. Böyle olduğundan dolayı da kimse şirk koştuğunu kabul etmiyor. Çünkü herkes diyor ben namazı Allah'a kılıyorum. Herkes diyor ben orucu ne yapıyorum. Orucu Allah istiyorum. Biz demiştik ibadet, dua Pardon, ibadet, Kur'an-ı Kerim'de birçok manada kullanılmıştır. Mesela bunlardan bir tanesi nedir? Mü'min 60. ayet. Onlar, e, Rabbiniz diyor ki bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Dua edin, kabul edeyim. Bana, bana ibadetten yüz çevirenler, for bakir olarak cehenneme giriyorlar. Cehenneme giriyorlar. Bu ayet-i kerimeden ne çıkar? <gülüyor> Duanın ibadet olduğu için. Duanın ibadet oldu. Aynı şekilde Peygamberimiz ne diyor da hadiste? Dua, <gülüyor> ibadetin ünitirimiz güzel değil mi? Bak onu bile unutmamış. Nurman ibn-i Beşir'in ibadetinde dua, ibadetin takemizdir. O zaman duasını Allah'tan başkasına yapan veya duayı Allah'tan başkasına yönlendiren veya duasında Allah'la arasına aracılar koyan insan nedir? Duada Allah'a şirk koşmuştur. Bu zaten mekeli müşriklerin en yaygın olan şirk çeşitlerinden bir tanesiydi. Eğer böyleyse yani bu o zaman ne diyoruz? Allah'tan başkasına, şeyhlere, şunlara, bunlara dua eden, bunlardan medet uman bunlara istigası eden insanlar İman ettikten sonra imanlarına zulüm karıştırmış olan, Allah'ın azabından güvende olmayan ve doğru yolunu yapmayanlar bulmayan insanlardırlar. Niye? Çünkü ulumiyet noktasında Rabblerine şirk koşul İbadetin başka bir manası mesela nedir? Demiştik, helal ve haramları ne yapması? Sadece Allah'tan olmaktır. Kişi eğer helal ve haram koyma yetkisini, yani kısa yazık, kanun yapma yetkisini Allah'tan başkasına veriyor ise eğer, Allah'tan başkasına ibadet ediyor demektir. Yani AK Parti'ye oy veren AK Parti'ye ibaret ediyor. CHP'ye oy veren CHP'ye ibaret ediyor. ZTP'ye oy veren DTPye ibaret ediyor. Niye? Oy vermenin manası nedir? Oy vermenin manası helal ve haram yetkisini Allah'tan başkasına ne yapmaktır? Allah'tan başkasına vermektir. Bu konuda kimsenin mazereti olamaz. Neden olamaz? Çünkü partiler bize oy veren İslamı getirecek miyiz? <gülüyor> Partilerin bir gizlilik öyle okuyor ki insanın özrü olmaz da bir kapanılık yok. Adamlar diyorlar bize oy veren Size daha güzel kanunlar yapayım. Size de için daha güzel yakalar. Adam bak yasa çıkaracağını ne yapıyor? Yasa çıkaracağını söylüyor mesela. Ondan dolayı nedir? Ondan dolayı e, oy veren insanlar Allah'tan başkasına ibadet etmiş insanlardırlar. Bunun demli nedir peki? Tevbe 31'in tefsiri. Öyle mi? Peygamber Aleyhisselam ne diyor? Sizin papazlarınız, sizin rahipleriniz helali haram. Haramı da helal kıldılar. Siz de ne yaptınız bunu kabul ettiniz. İşte bu sizin onlara ibadetinizdir diyor peygamber aracılığıyla diyor. Dua ibadet başka ne manaya gelirdi mesela? Hz. Yusuf'un duasında Hz. Yusuf herhalde böyle yani diyor ki küçük ancak Allah'ındır. o Kendisinden başkasına ibadet etmemizi seyretmeliymiş. Tamam. Bu da aynı söylediğimizin delili olur. Başka ibadet ne manada dua ne, ibadet ne manaya geliyor? Yok mu söyleyelim? İtaat. Nasıl? İtaat. i̇taat manasına gelir. Öyle değil mi? Ne diyor Allah? Elm Ahad ileykom Adam'a. Şeytan. Ben size denemiş miydim ey beni Adam? Şeytana ibadet etmeyin diye. Şeytana ibadet nedir? Satanistleri mi kastediyor Allah? <gülüyor> değil. Şeytana ibadet nedir? Şeytana ibadet, Şeytana mutlak manada itaat etmektir. Bir insan bir merciye mutlak manada itaat ediyorsa bu insan o merciye ibadet etmiş demektir. Mesela memurlar bütün anayasaya komple itaat etmek zorundadırlar. Öyle değil mi? Bir memur anayasaya muhalefet edebilir mi? Edemez. Kendi için belirlenen bütün süzüğe uymak zorundadır. Kafirlere hem küfürde hem haramda hem susta hem fucurda, hem zulümde mutlak manada itaat eden bir insanda ne olamaz? Müslüman olamaz. Çünkü itaatın İbadet noktasını Allah'tan başkasına ne yapmıştır? Allah'tan başkasına sarf etmiştir. İkinci şirk çeşidi nedir? Rububiyet noktasında Allah Azze ve Dele yapmaktır? Şirk koşmaktır. Kişinin imanına zulüm bulaştırmasıdır. Rububiyet nedir peki? Allah'ın kendi sıfatlarında kurmanı bilinemesi. Allah'ın rahatlık sıfatlarında kurmanı bilinemesi. Tam da o sıfatlar nelerdir? Ee, Allah'ın e, yaratıcı olması. Yaratıcı olması. Rızık rız rız veren olması. Kainatın düzenlemesi, kainatı yeri ve göyü beraber düzenlemesi, malik olması, mülkiyet sahibi olması ve, kanun olması ve kanun koyucu olması. Bu beş noktada eğer kişi Allah Azze ve Celle'ye bir şekilde ortak edinirse veya bu sıfatları Allah'tan başkasına verirse rububiyette Allah'a şirk koşmuş ve imanına ne yapmıştır? Zulüm bulaştırmış demektir. E ne mesela Allah'ı yaratmadan insan şey yapabilir mi? Şirk koşabilir mi? Koşmaz mı insan? Koşan yok mu? Koşan var, var. Koşan var. Allah'a rızık vermede hiç koşan olmaz mı olur? Kapitalistlerin hepsi Allah rızık noktasında ne yaparlar? Kendilerini rızık veren gördükleri için Allah'a şirk koşarlar. Öyle değil mi? Kişi kainatın işlerini düzenlemede Allah'a şirk koşar mı? Koşan var. Nasıl koşan var? Kutuplar, ebdaller, kainata oturmuşlar. Kainat-ı mukidini bir rızık veriyor. Şeyh Kadir, Geylani insanları kurtarıyor. Parankez kuyuya düşenleri çıkarıyor. Öbürü yağmur yağdırıyor. Kainatın işlerini Allah'tan başka insanların bu işlerde tasarruf ettiğine inanan insanlar bunlar nedirler? Bunlar da aynı zamanda Mekkeli müşrikler gibi ruhubiyet noktasında Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmuşlar demektir. İsim ve sıfatta Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmak ne demektir? Allah ve Resulü'nün Allah'a söylediği yani Allah'a atfettiği fiillerde onun ortak koşması. Fiil değil. İsim ve sıfatlarda. Allah'ın isim ve sıfatları veya Allah'ın isim ve sıfatlarının gerekleri veya manaları eğer Allah'ta olduğu gibi bir başkasına veriliyor ise eğer bu o zaman ne olur? Bu o zaman Allah Azze ve Celle'ye isim ve sıfatla insanın şirk koşmuş olması olur. Bu birinci nokta. Yani demek ki burada kastedilen nedir ayet-i zulümden kasıt? Şirk, şirk Şirkten kasıt nedir? Ruhuviyette, uluviyette, isim ve sıfatta Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmaktır. İkinci nokta, bu hadis-i çıkaracağımız ikinci nokta, hani hatırlıyorsanız daha önce de demiştik, Kur'an-ı Kerim'de zulüm bazen küfür manasına kullanılır, bazen normal bizim anladığımız zulüm manasına kullanılır. Yani kişiyi dinden çıkarmama, çıkarmayan fiil manasına kullanılır. Halbette fıst da böyle de demiştik. Bazen büyük küfür manasına kullanılır, kişi büyük fıstık, kişi dinden, dinden çıkaran fıst, bazen de, de küçük fıstık manasına kullanılır. Ondan dolayı bazı Patıklar. Hani diyelim ayet-i Allah diyor Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler, işte onlar zalimlerin tek endileridir. Veya onlar fatıkların ta endileridir. Neymiş o zaman? Burada bir adam şöyle yorumluyor. O birincideki küfür, hani birinde diyor kafirlerin tek elbisidir. Birinde diyor zalimlerin tek elbisidir. Birinde diyor fatıkların ta kendisidir. Hani diyor üç tane ayette zulüm ve fısık diyor ya Allah azze ve celle. Birinci ayetteki küfürde nedir? İnsanı dinden çıkarmayan küfür manasınadır diyor. Çünkü öyle olmasa Allah ikinci ayette buna zulüm ve fısık ne yapmazdı demezdi diyor adam. Biz ne diyoruz? Aslında böyle değil. Oradaki zulüm ve fısık da aynı zamanda nedir? Zulüm ve fısık da aynı zamanda kişiyi dinden çıkaran büyük zulüm ve kişiyi dinden çıkaran büyük fısıktır. Şimdi Allah Yahudi ve Hristiyanlara diyor ki Allah'ın edildiklerine hükmetmeyenler zalimlerin ta kendisidir, fasıkların ta kendisidir. Yahudi ve Hristiyanlar küçük zulüm, küçük ve fısık düşünülebilir mi? düşünemez Yahudi ve Hristiyan her zaten nedir? Her zaten kafirdir. Aynı zamanda demiştik buradaki küfür, zulüm, fısıt, erislam takısıyla geliyor. Öyle değil mi? Umumiyet ifade eder öbür bir taraftan. Bunun küfür olduğuna dair hiçbir delil yoktur. Kur'an-ı Kerim'deki diğer bütün deliller bu noktadaki muhalefetin küfür olduğunu, kişiyi, kişiyi dinden çıkardığını göstermiştir. O zaman ne diyoruz? Buradaki küfür ne manasındadır? Veya zulüm, veya fısık şirk manasında olan Büyük zulüm manasında, büyük kısık manasında olandır. Üçüncü nokta, bak bu e, hadis-i şerifte çok önemli bir nokta var. İman meselesiyle ilgili çok önemli bir nokta var. Şimdi biz bazı hadisler okuduk. Mesela diyor ki Peygamberimiz, kim la ilahe illallah zerte ve kalbinde de kardal tanesi kadar iman bulunursa, ateşten ne yapılacaktır? Ateşten çıkarılacaktır. Veya diyor Allah azze ve celle kıyamet günde diyecek gidin bakın. Kalbinde kardal tanesi kadar veya zerre kadar iman bulursanız bir adamı onu ne yapın? Onu ateşten çıkarın diyor. Kimmiş bu insanlar? Kalbinde kardal tanesi kadar iman bulunan insanlar kafis kimdir? İman edilse imanlarına şirk bulaştırmayan insanlardır. Çünkü ne diyor Allah? İman edenler ve imanlarına şirk bulaştırmayanlar güvende olur, doğru yolu bulan insanlar kimlerdir? Bunlardır. Nedir bu hadislerde kastırı bilen? İman halde amel noktasında zaafiyet yaşayan veya da tüm amelleri yerine getirmeyen fakat imanın aslına dahil olan amelleri yapan fakat bu noktada zaafiyeti bulunan insanlar bunların imanı nedir? Düşük imandır. Bundan dolayı bunlar kıyamet gününde ateşler bir süre yandıktan sonra ateşten çıkarılacaklardır. Yoksa bu tip hadisleri eğer bu tip ayet ve açıklamasıyla anlamazsa veya hepsini bir araya toplayıp sonuca ulaşmaya çalışmazsa, o zaman ne olur? Hem safarız, hem aynı zamanda ne yaparız? Hem de aynı zamanda sapıtırız. O zaman ne diyoruz? Ateşten çıkarılacak olan kimlerdir? İman edip imanlarına zulüm, yani şirk, bulaştırmayan insanlardır. Anlaşılmayan bir nokta var mı? Yok. İyi. Okuyalım mı onu? Ebu Hureyre adıbillâhu Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Münahatı'nın belirtisi üçtür konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünden öner, kendisine güvenildiğinde hiyanetlik eder, hiyanetlik yapar. Abdullah <gülüyor> bin Peygamber sallallahu aleyhi ve <gülüyor> sellem şöyle buyurmuştur. Dört özellik vardır ki bunlar kimde bulunursa tam anlamıyla münafık olur. Kimde bu dört özellikten bir tanesi bulunursa, onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklık özelliğinden bir özellik bulunur. Kendisine güvenildiğinde hiyanetlik yapar, konuştuğunda yalan söyler, sözleştiğinde sözünde durmaz, tartıştığında haksızlık yapar. Şimdi burada iki tane hadis-i şerif getirmiş İmam buhari. Bunlar münafıkların özelliklerini ne yapıyor? Münafıkların özelliklerini bize açıklıyor. Şimdi ilk başta münafıkın özelliğini bilmeden önce münafık kimdir onu bilelim. Kimdir münafık? Fakir Çafir olur Müslüman Yusuf'a İslam'ı izhar edip de içinde küfür gizleyen insana ne denir? İçinde küfür gizleyen insana münafık denir. Şimdi bu münafıkların bir takım özellikleri vardır. Peygamber aleyhissalatü ve sellem bu münafıkların özelliklerini bize ne yapıyor? Bu münafıkların özelliklerini bize bildiriyor. Yalnız burada bir sorun var. Sorun neyiz? Sorun da şu Peygamberimiz diyor ki dört tane özellik vardır ki kimde bu dört özellik bulunursa has münafık olur diyor. Halis münafıktır diyor. Kim bunlardan bir özelliği kendinde bulunduğumuzda, hmm. bu adamdan nifaktan tahulu bırakana kadar bir özellik vardı diyor. Sonra bize bu özelliklerini yapıyor? Sonra bize bu özellikleri sayıyor. Şimdi bu hadisin zahirine baktığımız zaman bu hmm. özellikleri kendinde bulunduran bir insana bizim ne dememiz lazım? Hmm. Hak münafık dememiz lazım. E, münafık kimdir? Münafık Allah Azze ve Celle nedir? İnnel münafıkı ile fidderti etferi minenna. Şüphesiz ki münafıklar Ateşin en alt tabakasındadırlar. Şimdi münafık kafirden daha şiddetli bir derecedir. Münafık hem dünya hükmünde kafirden daha ağır bir hükmü vardır. Hem de ahiret hükmünde azap olarak kafirden daha çok azap görecektir. E şimdi öbür taraftan bir de Kur'an ve Sünnet'e baktığımız zaman mesela diyelim ki Hazreti Yusuf'un kardeşlerini düşünün. Hazreti Yusuf'un kardeşleri yalan söylediler mi? Söylediler. Emanete hıyanet ettiler mi? Ettiler. Sözlerinden döndüler mi? Döndüler düşmanlıkta aşırı gittiler mi? Hak ile batıla karıştırdılar mı? Karıştırdılar. Ama Allah azze ve celle onlara ne demiyor? Allah azze ve celle onlara münafık demiyor. Öyle değil mi? Bir bunu düşünün. İki Allah azze ve celle ne diyor mesela Kur'an-ı Kerim'de? Ya eyyuhellezina amenu, neden söylüyorsunuz ma la ta'malun? Ey iman edenler, neden yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz? Bu nedir? Bu yalandır. Öyle değil mi? Bak. Yalan söylemeler nedeniyle Allah azze ve celle onlara ne demiyor? Allah azze ve celle onlara münafık demiyor. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Allah Azze ve Celle onlara dediği ey iman edenlerdir. O zaman bu hadisleri doğru anlamak lazım. Yani ne ona? nasıl bir açıklama yaparız? Nifak iki türlüdür. Öyle değil mi? Bir itikabi nifak vardır, bir de ameli nifak vardır. Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen hangisidir? Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen itikabi nifaktır. Yani sahibini ebedi cehennemde bırakan, sahibini din dairesine hiç sokmayan, sahibini ateşin en alt tabakasına götüren nifak hangi nifaktır? İtikadı nifaktır. Nedir bu? Kişinin içerisinde kafir olmasına rağmen dışarıdan Müslümanmış gibi görünmesidir. Öyle değil mi? Veya İslam itikadını, tevhid inancını kendi iç dünyasında benimsememesine rağmen dışarıdan ne gibi görünmesidir? Muahid gibi görünmesidir. Veya anlatıldığı zaman kişinin kafa tarlamasıdır. O iç dünyasında bunları adam ne yapıyor? İç dünyasında adam tevhidi Kesinlikle kesinlikle kabul etmiyor. İşte bu insan nedir? Bunun nifakı itikadi nifaktır. Ne demektir yani itikadi nifak? Kişiyi İslam dairesine sokmayan, kişiyi ateşte ebedi bırakan nifaktır. Bir de bunun yanında ikinci bir nifak vardır. Bu da nedir? Ameli nifaktır. Öyle değil mi? Ameli nifak nedir? Kişiyi İslam dairesinden çıkarmayan, fakat kişiyi müraffıklara benzeten bazı özelliklere ne diyoruz? Ameli nifak diyoruz. Kişi eğer bu özelliklere bürünmüş ise kişi ne yapmaz? Kişi İslam dairesinden çıkmaz. Fakat nedir? Çok şiddetli bir tehlike altındadır. Çünkü münafıklara ne yapılmıştır? Çünkü münafıklara benzetilmiştir. Veyahut da kendisinde münafıklarda bulunan neler vardır? Özellikler vardır. Bu nokta anlaşıldı mı? Demek ki nifak neymiş? Şimdi biz daha önce demiştik iman ve küfür metrelerinde bir metereyi güzelce anlayabilmek için ne şarttır? O mesele hakkındaki bütün ayet ve hadisler bir araya toplanır ve doğru bir sonuca ne yapılır? Doğru bir sonuca ulaşılır. Şimdi burada Peygamberimiz dört tane özelliği kendinde bulunduranlara ne diyor? Has münafık diyor. E münafık deyince insan aklına ne geliyor? Cehennemde ebedi kalacak, cehennemin en alt tabakasında kalacak olan insanlar geliyor. Öbür taraftan Kur'an ve sünnette bu işleri yapan bazılarına Kur'an ve sünnet ne dememiş? Münafık dememiş. Demek ki bu hadiste kast nifak ayrı bir nifaktır. Kur'an içerisinde kast edilen nifak nedir? Ayrı bir nifaktır. Kur'an'daki nifak itikadi olan nifaktır. Anlaşıldı Buradaki nifak nedir? Buradaki nifak ise ameli olan nifaktır. İtikadi nifak kişiyi dinden çıkarır. Fakat ameli nifak ne yapmak? Ameli nifak, ameli münafıklık. Kişiyi din dairesinden çıkarmak. Fakat ciddi ve büyük bir tehlike altında bırakır. Anlaşıldı Anlaşıldı. Şimdi münafıkların özelliklerini sayıyor Peygamberimiz. İlk rivayette üç tane söylüyor. Nedir bunlar? Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Bir de kendisine güvenildiğinde hıyanetlik yapar. Hadis-i şerifte ise yine bu dört tane, başka bir, bir tane sayıyor Peygamberimiz. Yine e, burada da konuştuğunda yalan söyler. Kendine güvenildiğinde hıyanetlik yapar. Sözleştiğinde sözünde durmaz. Bir de sarpıştığında Düşmanlık yaptığında ne yapar? Haksızlık yapar. Demek ki münafıkın neyi varmış? Münafıkın dört tane özelliği varmış. Yalan söylemek, sözünde duymamak, emanete hıyanet etmek, bir de suya tartıştığı zaman ne yapmak? Tartıştığı zaman haksızlık yapmak. Şimdi bunları biraz biraz yavaş yavaş açalım. Öyle değil mi? Niye açalım? Çünkü bütün taatler imanın şubeleri olduğu gibi bütün masiyetler de nedir? Küfrün şubeleridir. Her ne kadar bazı masiyetler İsa'nın İslam dairesinde çıkarmasa da İsa'nda küfrü şubelerinden bazı şubeler bıraktığı için çok tehlikelidir. Müslümanın ne yapması lazımdır? Dikkat etmesi lazımdır. Hele bize Peygamberimiz bunlara münafıklık ismini vermişse, nifak alametleri verilse o zaman haydi hayda ne yapmak lazımdır? Dikkat etmek lazımdır. Birinci özellik nedir? Konuştuğu zaman kişinin ne yapmasıdır? Konuştuğu zaman kişinin yalan söylemesidir mi biliyorsunuz? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, yedi tane büyük günahtan ne yapınız? Yedi tane büyük günahtan sakınınız. Ve bunları saymaya başlıyor. Bunlardan bir tanesi de nedir? Bunlardan bir tanesi de yalan söylemektir. Yalan söylemek ve mümin asla bir arada olamaz? Asla bir arada olamaz. Yalan, müminin ahlakının içerisinden bir ahlak olamaz. Neden? Çünkü yalan hem büyük günahlardandır, hem de münafığın neyidir? Hem de münafığın özelliklerindendir. Zaten Allah'a derecelendin. İşte en iman edenler. Eee yerle edenler Allah'tan korkunuz ve sadıklarla beraber olunuz demesi. İnna Allah demesi. Allah doğru sözlüleri, doğru olanları sever demesi. Allah'ın yalancıları ne yapmadığını, Allah'ın yalancıları sevmediğini, Allah'ın yalan söyleyenlere buğzettiğini ne yapar bize gösterir. Peygamberimiz sahibi hadisde diyor ki ben bir gece dünyamda Peygamberimiz gökyüzüne çıkarılıyor. Ve orada bazı azap türlerini görüyor. Bazı insanlar var onlara türlü türlü azaplar yapılıyor. Tek tek Peygamberimiz bunları soruyor. Melek de Peygamberimize bunların kim olduğunu söylüyor. Hangi azabın kime yapıldığını söylüyor. Bir de diyor ki baktım bir tane adam bir tane insan sırt üstü yatmış vaziyette. Yani sırt üstü adam yatmış. Başında da bir tane adam var diyor elinde demirden bir alet var. Önce burasına takıyor. Ta çekiyor, çekiyor, şuraya getiriyor. El sesine dayıyor. Sonra diyor burasına gözüne takıyor o şeyi, o demiri. Buradan çekiyor yine ta burasına getirip el sesine dayıyor. Sonra diyor dudağın alt tarafına takıyor şeyi, pancayı. Çekiyor bu defa buradan tekrardan getirip buraya dayandırıyor. Sonra diyor diğer tarafına geçiyor adam. Aynı işlemi bu defa yüzünün diğer tarafına yapıyor. Şu kısmını el sesine yapıştırıyor gözünden tutup ensesine yapıştırıyor bir de şuradan tutup ne yapıyorum şuradan tutup getirip ensesine yapıştırıyor Meraya sordum diyor dedim ki kimdir bu adam Dedi ki bu adam evinden çıkıp yalan söyleyip yeri göğü yalan dolduran insandır düşünün yalanı peygamberimiz diyor sürekli bunu yaptıktan sonra adam niye etki suretine geliyor tekrardan aynısını yapıyor tekrardan aynısını yapıyor tekrardan aynısını yapıyor bu adama kimdir bu adam bu adam yalan söyleyen konuştuğu zaman doğru konuşmayan Yolda yürüdüğü zaman yeri ve göğü yalan dolduran insan olduğunu ne yapıyor Peygamberimiz? Yalan dolduran insan olduğunu bize söylüyor Peygamberimiz. Bundan dolayı müminin yalana karşı çok dikkatli olması lazımdır. Çünkü yalan dil ile söylendiğinden dolayı galiben dilin de kemiği yoktur. Dilin kemiği olmadığı için dil çok rahat konuşur. Çok rahat konuştuğu için de aynı zamanda çok ne yapar? Aynı zamanda çok yalan söyler. Şimdi yalanın çeşitleri nelerdir? Yani en yaygın olan bizim işimizde kullandığımız yalan çeşitleri nelerdir? Mesela bir tanesi bizim bildiğimiz normal yalan. Olan bir şeyi farklı bir şekilde etmek Yani mesela siz bana soruyorsunuz. Ee işte dün dersini çalıştım mı? Ben diyorum evet ben dün dersimi çalıştım. Oysa ben ne yapmamışım? Ben dün dersimi çalışmamışım. Veya siz bana diyorsunuz ki işte dün falan yere gittin mi? ben diyorum evet ben dün falan yere gittim fakat ben dün falan yere ne yapmamışım? dün falan yere gitmemişim. Bu nedir? Bu yalanın en yaygın olan şekillerinden bir tanesidir. Yani günlük hayatımızda olan bir vakayı farklı bir şekilde veya tam tersine göstermek bu da aynı zamanda insan ne yapar? Bu insanı azaba düşer eder. İkinci şekil yalanın en yaygın olduğu şekil şaka yoluyla yalan söylemektir. Peygamberimiz de Sıra'nın diyor ki veylo olsun, helak olsun, azap olsun o kimseye ki İnsanları güldürmek için ne yapar? İnsanları güldürmek için yalan söyler. Fethiyatrolcular, ben sanatçıyım diyen cehennemin en alt tabakasının memurları, bunlar nedirler hepsi? Bunlar buna dahildir. Aynı zamanda günlük hayatta çokça espri yapan insanlar veya insanları çokça güldürmeyi kendine görev bilen insanlar, çok rahat bir şekilde insanları güldürmek için ne yapabilirler? İnsanları güldürmek için yalan söylüyor olabilirler. Mesela Peygamberimiz mizah, Yapardı. Öyle değil mi? Peygamberimiz hem kendisi gülerdi, hem insanları güldürürdü. Fakat asla ve kat'a, peygamberimizin vasıflarından biri de nedir? O, insanları güldürmek için veya şaka yapmak için yalan söylememiştir. Ve peygamberimiz ne diyor? Şaka yaptığı halde yalan söylemeyene ben cennette bir ev garantiliyorum diyor. Yani cennetin tam ortasında, en güzel yerlerinden birinde, ben şaka yaptığı halde yalan söylemeyen insana bir ev er müjdeliyorum diyor. Maalesef bu nedir? Bu maalesef yani en çok yaygın olan yalan türlerinden bir tanesi de budur. Yani çok gülme ve şaka yapılan ortamlarda veya böyle e, muhabbet ehli diye kendine muhabbet ehli diyen insanlar genelde insanları çok güldürmek veya kendileri gülmek için ne yaparlar? Yalan söylerler. Peygamberimiz bunlara da ne diyor? Peygamberimiz bunlara da eee şey yaptığı zaman e, bunlara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ver olsun diyor. Şimdi birinci çeşit dedik e, nedir? Birinci çeşit normal yalan. Bizim bildiğimiz yalan. İkinci çeşit şaka yalan yapar. Üçüncü çeşit yalan nedir? Bu da bizim aramızda çok yaygındır. Aslında yalanın çeşidi çok. Yani en yaygın olanlarını söyleyelim. Üçüncü çeşit yalan da kişinin her duyduğunu araştırmadan ...ve doğru olduğunu öğrenmeden insanlara ne yapmasıdır? Aktarmasıdır. Peygamberimiz ne diyor? كَفَا بِالْمَرْءِ كَذِبًا en يُحَدِّسَ بِكُلِّ مَا سَمِعْ Kişiye yalan olarak her işittiğini aktarması nedir? Her işittiğini aktarması yeterlidir. Nasıl? Yalan olarak yeterlidir. Ondan dolayı yalanın bir çeşidi de budur. Yani kişi piyasada duyduğu sözleri hiç araştırmadan... ...hiç aslına aslarına tahakkuk ettirmeden... Sanki öyleymiş gibi insanlara aktarması da nedir? Kişiye yalan olarak aynı zamanda yalancılığın suçu olarak kişiye nedir? Kişiye yeterdir Bir de aynı zamanda arkadaşlar yalanın çok büyük bir zararı var. O da nedir? Yalan beraberinde başka günahları getiriyor. Yani yalan konuşan bir insan artık nedendir bilinmez? Aynı zamanda insana ne yapar? Aynı zamanda insana başka günahları da işlettirir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki İyâkum velkevîn Aman aman. Yalandan ne yapınız? Yalandan takınınız. فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْزِي لِالْفُجُورِ Çünkü yalanlar insanı cünahlara götürür. İnsanı fıtka ve fucura götürür. Yani yalan söylemek, yalan konuşmak insanı ne yaparsan fıtka ve fıcura götürür. وَإِنَّ الْرَجُلَ يَكْذِبُ حَتَّى يُكْسَبَ عِنْدَ اللّٰهِ تَذَّبًا Ve kişi yalan söyler, durmadan yalan söyler, ta ki Allah'ın yanında yalancılardan yazılır diyor Peygamber Aleyhisselat Bundan dolayı yalana ne yapmak lazımdır? Yalana dikkat etmek lazımdır. Çünkü yalan, insanı aynı zamanda ne yapıyor? Aynı zamanda insanı başka günahlara da götürüyor. Ha bu niyedir? Allah'u alem. Mutlaka bunun bir hikmeti vardır. Yani yalanın insanı başka bir günaha götürmesinin mutlaka bir hikmeti vardır. Ama nedir? Allah'u alem. Bundan dolayı yalana ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Yalnız bir de yalanın müdah olduğu bazı yerler vardır. Onlar da nerelerdir? Başka? Hastaya mora vermek için. Başka. Öyle olmadı. <gülüyor> Bunların nesinin özel bir ismi var. Peygamberimiz diyor. <gülüyor> yalan üç yerden başka ne olmaz? Yalan üç yerden başka. caiz, helal olmaz. Bu da nedir? Bir. Harpten. Harp halinde kişinin ne yapmasıdır? Yalan söylenmesidir. Esir düşen adam zıra nedir? Harp halindedir. Bu adam yalan söyleyebilir. Veya kişi düşmana ne yapabilir? Kişi düşmana yalan Söyleyebilir. Diyelim bir mücahid grup e, kafire karşı kafire aldatmak için, yalan için ne yapabilir? Yalan söyleyebilir. İki, iki kişinin arasını düzeltirken ne yapmak? Yalan söylemek. Yani diyelim bir tane birbirine kütkün olan insan vardır. E, bu insanların arasını düzeltmek istiyoruz. Gittik bir yerde ki diyelim Geldim, Muammer ile Murat'ın arası bozuldu. Geldim Muammer'e dedik ki Muammer dedik. Murat e, diyor ki ya ben Muammer'i aslında çok seviyorum. İşte kalbini kırdığımda nasıl özür dileyeceğimi bilmiyorum falan. Sonra e, işte utanıyorum falan diyor. Sana geldik Murat'a dedi ki Murat Muhammer diyor ki ben Murat'ın kalbini kırdığımı biliyorum. Ama nasıl özür dileyeceğimi bilmiyorum falan. Keşke o, o gelse yani ben hemen suçumu söylerim falan. Bu şekilde ikisini ne yapabiliriz? Barıştırabiliriz iki kişinin arasını ıslah etmek için. Üç, kocanın karısını razı etmek için ne yapmasıdır? Yalan söylemesidir. Buna da peygamberimiz ne diyor? Buna da peygamberimiz helaldir diyor yani adam karısına sen çok güzelsin dese, ay gibisin dese, işte seni çok seviyorum dese aslında böyle olmasa, kadın çok dandana da yapsa, dırdır da yapsa, bu nedir? Caizdir. Niye? Kadını razı etmek, evlilik müessesesinin devam etmesini sağlayabilmek için. Ondan dolayı ne diyoruz? Yalan bu üç halükarda nedir? Yalan bu Peygamber halükarda Peygamber'in hadisiyle caizdir. Başka? Burada anlatacağımız ne var? İkinci özellik ne? Kendi söz verdiği zaman ne yapmak? Söz verdiği zaman sözünde durmaz. Oysa Allah Azze ve Celle ne diyor? Ve yani söz verdiği zaman sözünde durmamak yalanın bir çeşididir. Öyle değil mi? Yalanla bağlantılıdır. Yalanda zikrettiklerimizin hepsi de nedir? Hepsi burada geçerlidir. İster söz verdiğinde sözünde durmasın, ister bir sözleşmeye muhalefet etsin. İkisi de nedir? İkisi de aynı şeylerdir. Ha sözünde durmamış, ha karşılıklı sözleşildiği zaman. Ne yapmamıştır, bu sözleşmeye muavhat etmemiştir. Buna ne diyor Allah Azze ve Celle? Ey iman edenler, sözlere ve sözleşmelere ne yapınız? Sözlere ve sözleşmelere karşı ve falı olunuz diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadis şerifte diyor: e, Her sözünü bozan, verdiği sözü yerine getirmeyen insana kıyamet gününde sözünü yemesi nisbetinde ne yapılır? Bir bayrak dikilir. Bu falan olduğu falanın neyidir? Falan olduğu falanın bayrağıdır denilir. Ondan dolayı aynı zamanda üçüncü nokta bu münafıkların özelliği olduğundan dolayı da Müslümanla bu bir arada ne olmaz hiçbir zaman? Hiçbir zaman bir arada olmaz. Emanete hıyanet etmek de böyledir. Allah Azze ve ne diyor ayet-i kerimede? اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْأَمَانَاتِ اِلَى اَهْرِهَا Allah size emanetleri ehline ulaştırmanıza emrediyor. Başka bir ayet-i kerimede Allah diyor. يَا اِوَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا اللّٰهَ وَالرَّس Ey iman edenler Allah'a Resulüne ve emanetlerinize ne yapmayınız? Bildiğiniz halde ihanet etmeyiniz diyor. En büyük emanet nedir? Allah Azze ve Celle'nin bize ve bizi kendisine varit kılmış olduğu dindir. Kişinin din emanetine ne yapmaması lazımdır? Din emanetine hıyanet etmemesi lazımdır. Aynı şekilde insanların insana vermiş olduğu sırt, özel durumlar da kişi için nedir? Kişi için birer emanettir kişinin bunlara da ne yapmaması lazımdır. Kişinin de bunlara ihanet etmemesi lazımdır. Hatta İslam öyle yücebilindir ki sana ihanet bile ihanet caiz görmüyor. Peygamberimiz diyor varaxun min khaleca. Sana ihanet etti diye kimseye ne yapma. Sana ihanet etti diye kimseye sen ihanet etme diyor Peygamber olarak efiratu be nokta nedir? Tartıştığı zaman ne yapar? Haklılık yapar. Buradan kasıt nedir? Diyelim biriyle tartışıyor biriyle arası bozuldu. Hakkı batıl gösterir. Batılı da ne yapar? Hakkı batıl gösterir. Batılı da hak gösterir. Veyahut da diyelim, adamın doğru söylediğini bildiği halde adama ne yapmaz? Doğru söylediğini bildiği halde adamın doğru söylediğini söylemez. İş dünyasında buna teslim olduğu halde adam böyle diyor dediği halde nefsine yediremediğinden dolayı ne yapar? Haksızlık yapar. Veyahut da karşısındakine zulmeder. veya karşısındakinin hakkını bilmez. veya karşısındakinin hakkını da ne yapar? İnkar eder. Bunlar nedir ben? Bunlar münafıkların özelliklerindendir. Müslümanların bunlardan ne yapması lazımdır? Korkması, çekinmesi, dikkat etmesi lazımdır. Şimdi yalnız burada son bir nokta var. O noktaya değinelim. Şimdi dedik ya, hani belki normalde aslında selef ulemasının dediği gibi, bu hadisleri zahiri gibi bırakmak lazım. Yani normal avam olan insanlara bu hadislerin açıklanmasının yapılmaması lazım. Neden dolayı? Çünkü Allah Resulü eğer bu tip hadisleri bu şekilde ağır lafızlarla bize bildirmişse o zaman Müslümanların ne yapması lazım? Bu kadar ağır olduğunu bilerekten bunlardan korkması ve çekilmesi lazımdır. Selef uleması bu ve benzeri dışında kapağılık olan bütün hadislere böyle yaklaşmışlar. Mesela bizi aldatan bizden değildir. Alimler teyir etmiş. Bizden değildir den kasıt yani bizim yolumuz üzere değildir. yoksa dinden çıktığı manasına değil demişler. Selef uleması demiş ya bırakın karışmayın. Öyle değil mi? Böyle kalsın. insanlar korksunlar. Kimse kimseyi aldatmasın. Peygamberimiz diyor, "Ne yezni inne yezni ve huwa mu'min." Kişi zina yapdır mümin olduğu halde zina yapmaz. Ve la yesriqu sariqu hinne yesriqu ve Kişi e, çaldığı zaman da mümin olarak ne yapmaz? Hırsızlık yapmaz. Alimler yine bu açıklamalar getirmiştir. E bu gibi hadislere selef uleması ne Bırakın olduğu gibi kalsın. Ta ki insanlar ne yapsınlar? İnsanlar ta ki bunlardan korksunlar. Bizim de bu tip hadisleri insanlara naklederken olduğu gibi ne yapmamız lazım? Nakletmemiz lazım. Ki ta ki insanlar bu amellerden ne yapsınlar? Ta ki insanlar bu amellerden çekinsinler. Bakın sahabenin durumunu düşünün. Nifak öyle bir şeydir ki nifak gizli ondan dolayı arkadaşlar münafıklık gizli bir şey olduğundan dolayı sahabenin hepsi kendilerinin münafık olduklarından korkuyorlardı. Aynı şekilde bizim de böyle olmamız lazım. Yani sürekli insanın kendi imanını ne yapması lazım? Kendi imanını kontrol etmesi lazım. E bu Derda diyor ki, kişinin fıkhındandır ki sürekli imanını gözetlesin. Sürekli imanının derecelerine baksın. İmanı eksilmiş mi, çoğalmış mı? İmanına nifak girmiş mi? Allah'a verdiği sözü yerine getiriyor mu diye? insanın fıkhındandır bu diyor, anlayışındandır. İmanını sürekli kontrol etmesi. Bukhari diyor ki, Ebu Müleykenen rivayet ediyor. 30 tane sahabe gördüm diyor. Hepsi münafıklıktan korkuyorlardı. Tabiinden biri diyor bunu. 30 tane sahabe gördüm diyor. 30'u da neydi? 30'u da münafıklıktan korkuyorlardı diyor. Hazreti ömrü düşünün. Cennetle müjdelenmesine rağmen Huzeyfe'ye sürekli gelip ne diyordu? Ey Huzeyfe diyordu. Bende münafıklık alametleri var mı? Hani Peygamberimiz Huzeyfe'ye münafıkların ismini vermişti ya. Artık diyemiyordu bak öyleyse ee, benden münafıklardan mıyım diye. Çünkü Hüzeyfe söylemeyecek. Çok uğraşıyor. Hüzeyfe bir şey söylemiyor. Bu defa ne yapıyor? Gelip Hüzeyfe'ye süreci diyor ki Hüzeyfe diyor. Sence benden münafıkların özelliklerinden bir şey var mı? Cennetle müjdelenmesine rağmen sahabe ne yapıyordu? Cennetle müjdelenmesine rağmen sahabe münafıklıktan korkuyordu. Zaten Atani Bafri diyor ki İnnel mu'mine cema'a ihsanen ve khaf'a ve innel münafika cema'a itaeten ve emnen Mümin diyor, hem güzel ameller yapar, bununla beraber sürekli korkar. Bu mümin özelliğidir. Amel yapmasına rağmen ne yapmasını? Korkmasıdır. Münafık da diyor, sürekli kötülük yapar. Buna rağmen nedir? Buna rağmen emniyet içerisindedir. Hasan-ı Basri'den başka rivayet edilen bir sözde Hasan-ı Basri diyor ki, hiçbir mümin yoktur ki, muhakkak gidiyor o münafıklıktan korkar. Hiçbir münafık da yoktur ki, mutlaka diyor münafıklıktan emniyet içerisindedir. Hiç aklına gelmez. Ben münafık mıyım? Acaba benden nifak mı? Acaba benim amellerimde yalancılık var mı? Eğer bu insanın şeyine gelmiyorsa, insanın aklına gelmiyorsa demek ki bu insanda ne vardır? Bu insanda nifak vardır. Neden dolayı çünkü bütün sahabe cennetle mücdelenmelerine rağmen, amelde öncü olmalarına rağmen buna rağmen münafıklıktan ne yapıyorlardı? Buna rağmen münafıklıktan korkuyorlardı. Onun için her müminin de ne yapması lazımdır? Ne kadar amel yaparsa yapsın sürekli nefsini şımartmamak için korku içerisinde olması lazımdır. ''Ben münafık mıyım? Bende münafıklık var mı? Nifak alameti bende var mı?'' demesi lazımdır. Bakın Ebu e, Hüzeyfe diyor ki, ''Bazı sözler vardı.'' diyor, ''Kişi bunu Peygamberimizin döneminde söylemiş olsaydı eğer diyor, münafıklardan sayılırdı.'' diyor. ''Vallahi diyor, ben bu sözleri her oturuşta sizden onlarca defa duyuyorum.'' Yani bunu kime söylüyor? Bunu tabiine söylüyor. He. ''Peygamberimizin hayrul kuruni karni sümmellezine yerulehum.'' dediği insanlar... En hayırlı zaman benim zamanımdır. Sonra onlardan bir sonra gelen zamandır. Tabiindir, seleftir yani. Bunlara diyor. Peygamberin döneminde öyle sözler vardı ki diyor. Bunlar söylenildiği zaman e, biz o adam münafık olurdu diyor. Ben bir mecliste onlarca defa bunları sizden ne yapıyorum? Onlarca defa ben bunları sizden duyuyorum diyor. Özellikle. Ondan dolayı ne diyoruz? Bakın selefin bu sözlerine dikkat etmek lazım. Müminin özelliklerinden biri sürekli nifaktan ne yapması korkmasıdır. Hangimiz yalan söylemiyoruz? Hangimiz sözüne muhalefet etmiyoruz? Hangimiz emanete ihanet etmiyoruz? Tek ihanet olarak Allah'ın bizi varis kıldığı tevhidi olan ihanetimiz bile bize yeter. Yani ihanet olarak bu bile bize yeter. hangimiz biz haksızlık yapmıyoruz? Hepimiz bunları yapıyoruz. O zaman hepimizin ne yapması lazımdır? Münafıklıktan Allah'a sığınması lazımdır. Bu sadece sünnette ve sahabe sözlerinde gelen bir şey değildir. Aynı zamanda Kur'an'ı bir gerçektir de bu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? ve ve tamah." Onlar gece yanları yataklarında durmaz diyor. Gece namazı gece namazı kılmaya şöy içerisindedirler diyor. Rablerine korku ve istekle beraber dua ederler. Bak adam gece namazı kılıyor. İslam'daki en zor amellerden birini yapıyor. Ama nedir aynı zamanda Rabbine dua ederken ne diyor? Rabbine dua ederken korku içerisinde dua ediyor. Ne diyor Allah? Ve la tufsidu fil arzı بعد اصلاحها ودعوه خوفا وطمعا. آياللّه اصلاح sonra آياللّه bozguna uğratmayın diyor. Ve Rabbinize dua ettiğiniz zaman ne yapın? Rabbinize dua ettiğiniz zaman da korku ve istekle beraber dua edin. Peygamberimiz aleyhisselam Aleyhisselamda Allah diyor ki: وَالْمَدِينَةِ أَطْوَارَ مَأْثُورٍ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتُهُمْ. Onlar ki yaptıklarını yapmışlardır. Yani birçok amel yapmışlardır. Fakat bunun amel katlerini yapar kalpleri bitirer diyor. Ayet-i Kerime'de. Hazreti Ayşe soruyor. Ya Resulallah diyor. Bunlar müminler midir? Hani namaz kılan şey bunlar günahkarlar mıdır diyor. Hani içki hiserler, zina yaparlar. Bundan dolayı kalplerinde bir korku hissederler. Hayır diyor ey sıddıkın kızı. Bunlar müminlerdir. Namaz kılarlar, oruç tutarlar, sadaka verirler. Buna rağmen Rabbimiz bizden kabul etmeyecek diye ne yaparlar? Rabbimiz bizden kabul etmeyecek diye korku içerisinde beklerler diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ondan dolayı amel yapıyor oluşumuz bizi korkudan alıp koymasın. Ve iman ediyor oluşumuz inşallah bizi korkudan ve münafıklıktan emin olmaya ne yapmasın? Götürmesin. Size yeryüzünün en yıldız insanları yeryüzünün ölülmüş ve cennetle müjdelenmiş insanları dahi yaptıkları amellere karşılık ne yapıyorlar? Münafıklıktan ve aynı zamanda günahkar olmaktan yaptıkları amellerin kabul edilememesinden korkuyorlar. i̇bn Ömer veriyor. Oğlu diyor Allah kabul etsin. İbn-i ağlıyor. Allah ancak müstakilerden kabul eder diyor. Kendini müstakilerden görmüyor ama. Oturup ne yapıyor? Oturup ağlıyor. Bizim de ne olmamız lazım? Aynı durumda olmamız lazım. Sürekli amellerimizin kabul olunması için korku içerisinde ve Allah Azzevcudur'dan rica ederek, isteyerek dua etmemiz lazım. Bu zaten nedir? Müminin özelliğidir. Bir mümin Allah'a karşı görevlerinde iki para parasındadır. Hem korku içerisindedir hem de ne içerisindedir? Hem de talep içerisindedir. Hem Rabbinin karşılık vereceğini umut eder. Böyle zanneder. Hem de Rabbin kabul etmez diye ne yapar? Korku içerisinde kalır. İşte insan bu iki tarafı eğer dengeleyebilirse bu nedir? Bu adam mümindir. hakıyla iman eden adam budur. Korku ve istek arasında kişiye eğer tam bir denge kurabilirse yaptığı amellerde hem Allah'tan karşılığını rica eder. Hem de adama Rabbin kabul eder mi etmez mi diye bir korku duyarsa sahabe gibi işte bu insan nedir? Bu insan iman etmiş veyahut da iman etmiş insanlardan olur. وَاَفِرُ لَا وَنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ Böylece. Bu ayeti, hadis-i şerifi ezberliyoruz hepimiz zaten. En son farklıca hadis ezberliyoruz. <gülüyor>